Damlalar Büyük şair, üslup sahibi Ardından onlarca, yüzlerce kişi tarafından da takip edilen Urfalı Yusuf Nabi Esasen mühim bir gönül adamıdır da Ehli dildir, hal sahibidir Onun Medine-i Münevvere'ye doğru giderken İçinde bulunduğu kafiledeki beyin gaflet içinde uyuklamasını gördüğü zaman incitmeksizin ve fakat net bir şekilde ihtar etmek için irticalen söylediği bir gazel çok meşhurdur. Doğaçlama yani irticalen o anda verdiği gazel çok meşhurdur. Sakın terki edepten diye başlar. O gazelin bazı beyitlerini özellikle ilk beytini Eskiler bulunulan mekanda edep lazım ise, ki nerede lazım değil, edep şol tacimiş, Nuri i hüda'dan, geyol tacı sıyrıl cümle beladan denilmiştir. Nerede lazım değildir de, hani bazı yerlerde özellikle lazımdır ya, ilim meclislerine vardım, kıldım talep, ilim geride kaldı, illa edep, illa edep diyen Hazreti Yunus'u da hatırlamadan geçmeyelim. Diyelim bir mektep, diyelim İnsanların feyiz aldıkları bir mekan, bir ibadethane, fen ilimlerinin tahsil edildiği bir yer. Talebenin ilme karşı, alime karşı ve birbirine, diğer talebelere karşı edepli olması her yerde olduğu gibi orada öncelikle özellikle lazım. İşte ihtar makamında şöyle görülecek bir yere yazılı verir. Sakın terki edepten kûy-i bir hüdadır bu, nazargah-ı ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. Sözdeki intizam, sözdeki tenasüp ve heybet elbette herkesi mecburi bir saygıya davet eder. Edepsizlik etmekten sakın diye sert bir ihtarla başlıyor. Sakın terk edepten Köy-i bir hüdadır bu. Cenabı Hakk'ın sevgilisinin mekanıdır, makamıdır, köyüdür bu. Nazargahı ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. Cenab-ı Hakk'ın rahmetle nazar ettiği yerdir. Özel bir, hususi bir yerdir. Dikkatli ol. Makamı Mustafa'dır bu. Ona ait bir makamdır. Hazreti Peygamber kastediliyor tabii. Ona uygun davran. Gazel'in diğer beyitleri bu anlamda çok sık kullanılmamakla beraber, yeri gelmişken temas edelim uygun görürseniz, bir beytinde de şöyle der, Habib-i Kibriya'nın habgâhıdır fazilette, tefevvuk kerdeyi arşı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Cenab-ı Hakk'ın sevgilisinin istirahat buyurduğu, uyuduğu yerdir. Öyle ki fazilet cihetiyle, kıymet cihetiyle bütün alemi halkın, ölçü aleminin, göklerin en üstünü demek olan arşın da üstündedir. Tefevvuk kerdeyi i arşı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Son de temas edip bu bahsi kapatalım. Müraat-ı edeb şartıyla gir Nabi bu dergaha. Ma taf-ı yandır, bu sekah enbiyadır bu. Tabi artık burada övmenin şairane özelliklerle katılarak zirvesine çıkılmıştır. Şöyle denilmektedir. Edebe riayet ederek, kendine dikkat ederek gir ey Nabi şu yere. ihtar güya kendisine gibidir. Bu yer öyle bir yerdir ki meleklerin hürmetle tavaf ettikleri, peygamberlerin gelip eşik öptükleri yerdir.